الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل محمد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من نيساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 Güneşin batıdan doğacağına dair birçok hadis vardır. Örnek verecek olursak, Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle dediği rivayet ediliyor. لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا Talat تَلَعَدْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ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 Buhari rahimullahın, Ebu Hurairah radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle dediğini rivayet ediyor: لا تقوم الساعة حتى تقتتى لتقتتى لفئتان و حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا تلعت و رآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو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 Meydana gelecek olan alametlerden ilki, güneşin battığı yerden doğmasıdır. Yine Ahmet'in müsnedinde geçiyor. Ahmet Şakir tahkikiyle beraber numarası 6881 yine Müslim'in fiten Babu zikri deccal bahsinde geçiyor.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 Gerçekten yani bunları anlayamayanlar miracı da anlamamış kimselerdir. Yani miras konusunda işte bizzat mı gitti ve selam rüyada mı gitti manevi falan gibi şeyler bu işe aklını karıştıranların getirdiği şeylerdir. Allah ona rahmet etsin deşit Rıza da bu şekliyle burada böyle bir hata yapmaktadır.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 iman olarak mühürlenir. Ve yahut tersi küfür vardı kalbinde, küfürle kalbi mühürlenir, artık biter. Dolayısıyla bunu Allah Resulü sallallahu ve söylüyor. O amellerle yetinirler buyuruyor Aişe sallallahu ve Yine Allah Resulü sallallahu ve şöyle buyuruyor. İnallaha azza ve celal ceala bil maghribi baban arduhu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 musi'u'n-nehar ve yebsutu yadehu bi'n-nehari li-tuba musi'u'l-leyl hatta tatlu'a'ş-şemsu min maghribiha şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve muhakkak Allah gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için geceleyin elini uzatır gece günah işleyenin tövbesini kabul etmek için gündüz elini uzatır bu güneş batıdan doğuncaya kadar devam eder. Hadis Müslim'de Tevbe babu kabul tevbe min min zunub ve in takarrat takarrat el zunub ve tevbe babında geçiyor. Müslim'de yani Allah azze ve celle gündüz günah işleyene tövbe etmesi için elini uzatır, geceleyin gece günah işleyene gündüz elini uzatır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 biz insanlar kendilerini ateşe doğru yeterler, Allah ve Resulü ise eteklerinden tutup çekmektedirler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, tevbenin kabul edileceği en son vaktin, güneşin batıdan doğuncaya kadar olduğunu açıklamıştır. İbn-i Hacer Rahimullah, güneş batıdan doğmasından sonra tevbe kapısının kıyamete kadar kapalı olmaya devam edeceğini bildiren hadis ve sahabe,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 Kevve kapısının tekrar açılmasına delil olamaz. İbn Hacer Rahim Allah, bu tartışmaya son noktayı koyacak bir delil olduğunu belirtmiş. O da Abdullah bin Amr radıyallahu Allah'tan güneşin batıdan doğacağına dair mevkuf hadisin bir kısmıdır. Devamı ise şöyledir: <gülüyor> "Femin yom eidin ila yom il la yinfagu nafsan imanuha lam takun amnat min qabl. O günden itibaren."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 Mesela Allah Subhanahu ve Teala hadisüresne diyor ki: "Ey insanlar, in kuntum fi raybin min el fe inna halaknakum min turab." Ey insanlar diyor. Siz ey insanlar, in kuntum fi raybin min el Siz öldükten sonra dirilme konusunda şüphede iseniz. Ve inna halaknakum min turabin min ve ayet böyle devam eder. Biz sizi bir topraktan yarattık, bir nutfeden yarattık.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 Ee, kıyametin büyük alametlerinden kabul ettiğimiz, debbetul ard Kur'an ve sünnette geçmekte, Kur'an ve sünnette haber verildiği veriliyor. Bunlar sabittir. İnşallah kaldığımız yerden bu konuları işlemeye devam edeceğiz. Zannedersem bir iki dersimiz kaldı kıyamet alametleri ile ilgili. Allah azza ve celle bu çalışmayı bizler için salih bir amel olarak kabul buyursun. Ve Ahirette salih amellerimiz olarak karşımıza çıkarsın. Ve hadihi ve allahu a'lam ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala Ali Muhammed. Subhanak Allahümme ve bihamdik. Eşhedü an la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.